Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'l vahid'il kahhar ve's salatu ve selam ala nebiyyin'l muhtar ve ala alihi ve ashhabihi'l athar ve ala jami'il enbiya'i vel mursalin lebrar Kıymetli kardeşlerim güzel bir mevsimde güzel bir zaman diliminde ...bir ilim meclisinde daha Rabbimiz bizleri buluşturdu. İnşallah şu üç ayların, şu güzel ay olan Recep-i Şerif'in tam anlamıyla değer ve kıymetinin farkındayızdır. Ve elimizden geldiğince idrak ve ihya etme adına da gayret içerisindeyizdir. Hayat bazen bizi belli şeylerden koparıyor... Aş iş, eş, çocuk derdi, dünyevi imtihanlar bunlar bu dünyada olacak ama bazen bu imtihanla sabır dengesini insan olarak, beşer olarak tam anlamıyla kuramıyoruz. Kuramadığımız için de çok çabuk yoruluyoruz, çok çabuk savruluyoruz, çok çabuk dağılıyoruz. Cenab-ı Hak da bizi bizden daha iyi bildiği için toplanalım diye bazen şöyle güzel zamanları bir ikram-ı ilahi olarak bize verir. Birer bahşiş olarak verir ve kullarım en azından bu zaman dilimlerinde belli şeyleri fark etsinler de biraz kendilerine gelsinler diye bize ikram eder. İkram eden Allah'tır. Ve mümine düşen de o ikram-ı ilahiyi gerçekten Allah'tan gelen bir güzellik olarak karşılamasıdır. Dört elle sarılmasıdır. İhya etmeye çalışmasıdır. Ve mahrum olanları da bu manada haberdar etme adına da bir gayret içerisinde olmasıdır. Ben öyle niyaz ediyorum. İnşallah hepimiz bu güzel mevsimi, Güzelliğine yakışır bir biçimde ihya edenlerden oluruz ve biz ihya edersek eğer etrafımıza da bu manada o mesajları aktaranlardan oluruz. Cenab-ı Hak hepimize bu manada yardım eylesin inşallah. Geçen ders imanla alakalı bir bahse girdik ve söz oradan devam edecek inşallah. İlk ve en önemli dert iman dedik. İmanın ehemmiyetini anlayabilmemiz için bir örnek vermek istiyorum. Bazı iman kitaplarında bu örnek vardır. Bir taarruz sırasında askerlerin arasında dolaşır komutan. Çalışmayan bir topun önüne gelir ve sorar askerine. Bu top çalışmıyor mu? Asker der ki çalışmıyor. Neyi vardır? der? ki beş şeyi eksik komutanım. Say bakalım neler eksik Bir barut der ikiye geçmeden Komutan durdurur Eğer barut eksikse Geri kalanını saymaya da gerek yok Çünkü en önemli şey Zaten eksiktir İman tam böyle bir şeydir Eğer varsa o Geri kalanının Tamiri adına bir şeylerden Söz edilebilir Eğer iman yoksa Artık istediğiniz şey olsa da bir anlamı yok. Çünkü zeminde, kökte ciddi ama ciddi bir problem vardır. O işin kökü, zemini yoktur. Üzerine bina edilen hiçbir şeyin de faydası yoktur. İşte biz ilk ve en önemli dert, ders, iman derken işin bidayetinden ve bu bidayetin ne kadar ehemmiyetli olduğundan aslında bahis açmış oluruz. Şimdi de biz imanlarımızı biraz daha kemale vardırmak için başka şeyleri o iman zeminini güçlendirme adına konuşmaya çalışacağız bugün. Benim güzel kardeşlerim, eğer bir yerde imanı konuşacaksak altı tane temel kavramı ciddi bir biçimde konuşmak durumundayız. Bu altı kavramdan bir tanesi tevhiddir. Bugünkü bahsimizde o olacak. İkincisi teslimiyettir, üçüncüsü tevekküldür, dördüncüsü tazimdir, beşincisi tevbedir, altıncısı ise takvadır. Eğer bu altı tane kavram istenilen oranda bizde tesis etmezse imanımız en basit ifadeyle daha da başka şeyler söylenir ama Söyledik ya geçen ders onun bunun imanını sorgulayacak halimiz yok. Biz kendimizle uğraşıyoruz şu anda. Herkes kendi imanına bu manada bakacak. Bu manada biz en basitinden taklidi bir iman vardır diyebiliriz. Ama tevekkül zedelenirse o taklidi iman kalır mı onu da bilmem. İstenilen oranda Allah'a tazim yoksa eğer teslimiyet istenilen oranda yoksa hele tevbenin ibresi kaymışsa tevbe dediğiniz şey Allah'la kul arasında en önemli bağdır ve iman o bağın nasıl olması gerektiğini şekillendirir. Ona ait bazı zafiyetler yaşanıyorsa hele takva dediğiniz elbise istenilen düzeyde bizde elbiseye dönüşmemişse bizi koruyan bir kalkan olmamışsa İman noktasında neler orada konuşulur onu bilmiyorum ama bildiğim bir hakikat var ki bu altı tane temel kavram iman esaslarının konuşulduğu bir yerde iyice konuşulmalı ve bu manada özellikle zihinlere, yüreklere, hayatlara o altı kavramın verdiği mesajlar taşınmalı. Ben öteden beri zaman zaman bunlara değindim aslında gelen sürekli gelen kardeşlerim hatırlayacaklar. Ama hep içimde bir ukdeydi. Bu altı kavram, kavramı bir arka arkaya işleyeyim de iman meselesinde en azından şu çağda yaşayan insanlar olarak belli şeyleri biraz daha iyi anlayalım. Elhamdülillah fırsat bugüneymiş ve bugün ben tevhidden başlayarak önümüzdeki diğer derslerde de diğer kavramları işleyip bu iman meselesindeki bu esasları en başta kendi nefsime sonra da siz kardeşlerime duyurmak istiyorum. Ve Rabbimden şöyle bir niyazda bulunmak istiyorum. Allah bizleri nasiplendirsin bunlardan. Eksiklerimize rağmen, noksanlarımıza rağmen, aziyetlerimize rağmen, tembelliklerimize rağmen, şeytana rağmen, nefsimize rağmen şu hakikatleri istediği şekliyle hayatlarımıza tesis ettirsin. Eğer tevekkülün tadına bir varsak var ya göreceksiniz ya diyeceksiniz tarihte diyenler gibi diyeceksiniz. Ey iman sen ne tatlı bir nimetmişsin diyeceksiniz. Biz halen diyemiyoruz böyle bir şey. İmanın tatlı bir nimet olduğunu halavetul iman, taamul iman, imanın tadı, imanın lezzeti diye bir şeyin var olduğunun farkında değiliz. Bize iman babalarımızın, analarımızın işte hocalarımızın öğrettiği lafzen birkaç şey olarak anlaşılıyor halen. Öyle olduğu için o imanın tadına meselesine varmadığımızdan dolayı bazı şeyler istenilen düzeyde hayatlarımızda tezahür etmiyor. İstiyorum ki ben de bu vesileyle bu kavramların üzerinde biraz durayım. Durayım ki belli şeyler biraz daha hayatımızda tesis olmuş o, olsun inşallah. Güzel kardeşlerim dersimize geçmeden bir hususa daha sizin dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Tarih yazıcılığı meselesi tarihi yaşayanlardan beridir devam eden bir şey. İnsanlar bir tarih yaşıyorlar bazen o zaman bazen arkasından gelenler tarafından bunlar yazıya dökülüyor. İslam tarihçileri de var İslam tarihçilerinin dışında başka tarihçiler de var. Biz böyle tarihi iki temel sınıfa ayırırsak bir İslam tarihinden bahsedebiliriz. Bir de modern dünya tarihinden bahsedebiliriz. İslam tarihi dediğiniz ve gerçekten çok iyi öğrenmemiz gereken o önemli tarih ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den başlar. Çünkü bizde böyle bir inanç olduğu için biz sözü oradan başlatırız eğer bir İslam tarihinden söz edeceksek. Hazreti Adem'den bahsettiğiniz zaman şu hakikati hemen hatırlayacaksınız. Nereden geldi Beşer'in babası olan Hazreti Adem? Cennetten geldi. Nereye gidecek insanoğlu en son eğer müminse cennete gidecek. Aslında o insanlığın tarihi içerisinde geldiği yere dönecek bir insandan bahsederiz. Şimdi geldiği yer çok iyi bir yer olduğu için... Oradan gelen insan da Beşerin babası da iyiliğin zirvesinde birisidir aslında. Onun için bizim diğerleriyle farkımız derinden bir farktır ve bu farkın aslında insan algısına tesiri noktasında da çok ciddi etkileri vardır. Biz böyle inandığımız için neye inanırız? Hz. Adem haşa ilkel bir insan değil. Bir şeyler bilerek geldi. Hatta Okuma yazma bile biliyordu. İnşaatı biliyordu, mabeti biliyordu, cennette birçok şeyi biliyordu. Geldik Kabe'nin ustası oldu. Usta olabilecek kadar bu şeyleri biliyordu. Eşyaya isim koyma kabiliyetini biliyordu. Bu tarz şeyleri bildiği için de cennetten gelen birisi olarak insanlığın nihai noktada varacağı noktayı aslında tamamlamış birisi olarak dünyaya geldi. Peki modern dünya tarihi ne diyor? İnsan ilkel bir şey bilmiyordu geldi doğanın içerisinde tecrübelerle bir şeyleri işte deneyerek şöyle böyle yaparak bazı şeyleri öğrendi. Dolayısıyla ilkellikten moderniz, doğru, modernizme doğru yürüdü. İlkellikten medeniliğe doğru yürüdü diye inanır. İslam tarihinde böyle bir esasdan dolayı şu bilgi vardır. İlk gelen insan. Hazreti Adem olduğu için iman üzere geldi. Dolayısıyla ilk insan mümindi ve bir Allah'a inanıyordu. Dolayısıyla tevhid akidesini benimsemiş birisi olarak dünyadaki vazifesine başladı. Ama modern dünya tarihi diyor ki ilkel olduğu için tanrısını kendisi bakarak tespit etmeye çalıştı güneşe baktı aya baktı yıldıza baktı başka şeylere baktı dolayısıyla çok tanrı o tanrıcılıkla mesele başladı modern dünya tarihine göre insanın inanç arayışı çok tanrılıkla tanrıcılıkla başlar sonra evrimle birlikte tek tanrıcılığa gider oradan da ateizme tanrı tanımaz bir noktaya kayar ama İslam tarihi diyor ki hayır Tevhidle başladı, tevhidle devam etti, tevhidle de sürecek. Şimdi bu farkı gördüğümüz zaman şöyle temelde de bir farkı tespit edebiliyoruz. İslam tarihine göre insanlığın en ideal halleri dönemleri peygamberlerin yaşadığı dönemlerdir. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına asr-ı saadet denmesi de bundan dolayıdır. Ama modern dünya tarihine göre altın çağ o saadet devri halen gelmedi. O saadet devri teknolojinin daha da ilerlemesiyle ancak tespit edilebilecek. Ne zaman teknoloji bütün hastalıklara deva olabilecek şeyleri oluşturur? Hatta onların iddiası bu ölüme de ya ertelemeyle ya da tamamen bir ilaç bulunur. Böylelikle insanlık aslında altın çağına ulaşmış olur. Ama biz böyle bir inancı elbette ki kabul etmiyoruz. İnancımız zaten buna müsaade etmez. Şimdi böyle olduğu için İslam tarihinin anahtar kavramı ahlak, modern dünya tarihinin anahtar kavramı ise teknolojidir. Biz ahlakı esas alırız, onlar ise teknolojiyi esas alır ve teknolojinin insanlığa saadet getireceğine inanırlar ve bunu da insanlığa bir ideal olarak sunarlar. Ama ben size kıyas yapmanız için bir şey söyleyeyim. Geçen yüzyıl 20. yüzyılda Japonya'da Vietnam'da ve en son Irak'ta ölen insan sayısı savaşlarda öldürülen insan sayısı 19 yüzyıl boyunca öldürülen insan sayısının neredeyse yarısı kadardır. Bir yüzyılda 19 yüzyıl boyunca öldürülmüş insanların yarısı kadar insanın hayatına mal olmuştur. Eğer bu hızla giderse 21. asrın sonlarına doğru bu sayının nereye varacağını tahminde zorlanmayız. Çünkü Teknoloji noktasında böyle bir meseleyi algılama noktasında idali onun üzerinden şekillendirdiğiniz zaman birilerinin rahata erebilmesi için birilerinin yok edilmesi gerektiği konusunda onların insan telakkilerinin aslında insanlığı nereye götüreceği belli. Şimdi benim güzel kardeşlerim asıl burada bize yönelik bir şey var ki ben onun için bu faslı sizin. Nazarlarınıza vermek istedim. Bugün dünyaya insanlığın kurtuluşunun nerede olduğunu gösterecek ve bunu öğretecek bir çift el lazım. Bir sağ el bir sol el. Bu sağ el tevhidi tutacak bu sol el adaleti tutacak. İkisi birleştiği zamanda ahlak tesisi olacak. İslam tarihi budur zaten sağda tevhidin olduğu... Solda adaletin olduğu tevhid ve adaletle davrandığı zaman da bütün bir insanlığa ahlak üzerinden saadetin getirildiği aslında bir düşüncedir bir, bir sistemdir İslam. Ama gel gör ki gelin görün ki ne sağda gerçek manada bir ağırlığımız var çünkü akideyi zedelenmişiz. Tevhidin yerini başka şeyler almış ister kabul edelim ister etmeyelim. Burada asıl solda olması gereken adalet meselesinde de hiç olmadığı kadar Müslümanlar olarak sıkıntılı bir dönemdeyiz ve bir haldeyiz. Tevhid ve adalet buluşmadığı için de ortaya güzellik çıkmıyor. Ne kendimizin bu manada aslında saadetini tesis edebiliyoruz. E kendimiz bunu yapamadıktan sonra başkasına bizim ne faydamız olabilir? Ben de böyle şu anda beni dinleyen kardeşlerime diyorum ki ya gelin sağa sola bakmaktan biz vazgeçelim. Hocam dünyayı biz mi kurtaracağız? Bu cahil adam sözüdür. Tabii ki sen kurtaracaksın. Sen dünyayı kurtarmak için neyi bekliyorsun? Gökten birileri bir şey mi getirecek sana? Sen kurtaracaksın ben kurtaracağım. Ama dünyanın kurtulması benim kurtulmama bağlı, bağlı. Eğer ben sağ elime istenilen oranda tevhidi almazsam buraya da adaleti almazsam hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan mutlak manada yakınlarımın mensuplarımın sevdiklerimin aleyhine bile olsa Allah ne derse o bunun üzerinden eğer meseleye yaklaşarak adaleti tesis edersem Tevhidle adaletin buluşmasından saadet gelecek ve o saadet de bizim kurtuluşumuz olacak. Dolayısıyla biz bugün eğer tevhidi konuşacaksak böyle bir zeminde konuşmak zorundayız. Böyle konuştuğumuz zaman o tevhid gerçek manada hayatlarımıza bir şeyler koyacak. Allah gerçek manada anlamak, gerçek manada kavramak, gerçek manada hayatlarımıza taşımak noktasında hepimizin yardımcısı olsun. Son bir şey söyleyeyim geçmiş derslerde söyledim ama zihinlerde güncellenmesinde fayda var. Adaletin zıttı zulüm değildir. Zulüm hikmetin zıttıdır. Adaletin zıttı cevridir. Cevrin anlamı ise şudur. Düzgün ya da kuralına uygun olmayan iş haksızlık taraf tutma adam kayırma zulüm ve insafsızlık yapma. Adaletin tam karşıtı budur aslında eğer biz bugün adaleti konuşur, konuşacaksak tevhid ekseninde adaleti konuşacaksak bu tanımları da aklımızda tutmamız gerekir ki asıl adaletin tesisi noktasında olması gereken de ortaya çıkmış olsun. Şimdi bu bilgiler ışığında gelin imanın esası ve özü tevhid diyelim asıl konumuza girmiş olalım. Nedir tevhid? Uzun uzun dilsel tahlillere gerek yok ama vahdet kökünden ya da vuhud kökünden gelen bir mastar. Sözlük anlamı şu bir birlik birlemek ve teklemek yani tevhid aslında nedir biliyor musunuz? Bir olanı birlemektir Allah birdir zaten el vahid ve el ahaddir. Kulun o birliği aslında ikrar etmesi ve tasdik etmesi tevhiddir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın birliğinde haşa bir şüphe yok. Bizim o tasdiye de bizim yapmamızın ona bir, bir faydası yok. Onun buna ihtiyacı da yok. O essamettir. Ancak kul bunu yaparak tevhid akidesini kendi dünyasında tesis etmiş olur. Tevhidin vahdet ya da vuhud kökünden gelmesi de bize bir şey söyler değil mi? Biz şimdi İslam ümmetinin vahdeti için ızdırap çekiyoruz. Bugün darmadağın oluşumuz yüreklerimizi dağılıyor. 2 milyarız ama ne haldeyiz hepimiz görüyoruz. Niye? Vahdet yok. Peki vahdet nasıl olacak? İşte cevabı burada. Eğer tevhid olursa vahdet olur. Zaten imanda... Vahdetin adı tevhid sosyal hayatta tevhidin adı ise vahdettir. Eğer biz zeminde tevhidi sağlamlaştırabilirsek yani akidede bir birlik oluşturabilirsek ümmetin vahdetinden bahsedeceğiz. E sen şarktasın ben garptayım sen cenoptasın ben şimaldeyim nerede biz birleşeceğiz? Sadece adlarımız Müslüman zihinlerimiz darmaduman olmuş. Benim ak dediğime sen kara diyorsun, senin kara dediğine ben ak diyorum. Biz nerede bir araya geleceğiz? Mümkün değil. Temel esaslarda bizim bir araya gelebilmemiz için öncelikle bizim bir akidede birliği oluşturmamız lazım. Yani akidede vahdet olmalı ki sosyal hayatın içerisinde de o vahdet olmuş olsun. Ama o tevhidin gerçekleşmesi için de bizim bir şeye ihtiyacımız var. O da geçen derste söyledik aslında. La süpürgesi önce izale etmek, imha etmek, önce temizlemek, önce kazımak onun adı saffet. Onun için defaatle derste söylediğim bir cümleyi bir daha size hatırlatmak istiyorum. Saffet olmadan tevhid, tevhid olmadan vahdet, vahdet olmadan ümmet olmaz. Bir kere bunu bilelim. Bir daha da tekrar ediyorum. Saffet olmadan tevhid. Tevhid olmadan vahdet, vahdet olmadan ümmet olmaz. Eğer ümmet olmak istiyorsak başlangıcı nereden olacak? Saffet olacak. Bir kere saflaşacağız, temizleneceğiz. La ilahe olacak. Bir kere kazıyacağız. Ne varsa cahiliyeden getirdiğimiz ne varsa hepsini kazıyıp atacağız. Cahiliye sadece miladi 6. asırda kalan bir şey değil şu anda modern hayat modern cahiliye zaten modern cahiliyenin bize verdiği bir sürü sıkıntı var bunların bir kere kazılıp atılması lazım ki tertemiz olsun ondan sonra illallah deyişimizin bir anlamı olsun o illallah değişimizde tevhid dediğimiz o akidenin bizim dünyamızda tesis olmasına vesile olsun eğer o olursa Ümmet olacak çünkü tevhid akidesinin oluşturduğu fertler bir araya gelecekler ve bir İslam cemaati oluşturacaklar. İslam cemaatinin oluşması ise bizi ümmet kılacak. Dolayısıyla biz eğer ümmetten de bahsedeceksek, vahdetten de bahsedeceksek öncesinde bahsedeceğimiz iki şey saffet ve tevhid olmalı. Bunları unutmadan meseleye yaklaşmak durumundayız ki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 Vakit olsaydı biraz açsaydık bunları ama siz açın ne olur? Bunların her birisi aslında şirke ait bir şeyi de söylüyor. Ve şu anda insan kendisini iyice bir muhasebeye çekse bazen zihninin o taraflara kaydığını da tespit edecek. Allah'ın tek olduğuna eşi, benzeri, muadili, rakibi, muarızı, hasmı olmadığına Evrende hakimiyeti onunla paylaşan hiçbir şey olmadığına kesin kes inanmaktır. Böyle bir inanç varsa onun adı nedir? Onun adı tevhiddir. İlginçtir imanın anahtar kavramı Kur'an'da hiç geçmez biliyor musunuz? Tevhid diye Kur'an'da arayın bir tek ayet bulamazsınız. Hadislerde de yoktur ehli tevhid diye aslında bir şeyden bahsedilir. Şimdi Kur'an'da ya da hadislerde olmaması tevhidin değerinden bir şey eksiltmez. Aynen kadere iman meselesi gibi. Kadere iman meselesi de bu şekliyle Kur'an'da olmaz ama onlarca ayet kadere imanın varlığını nazarlara verir. Yine aynı şekilde hadislerde. E şimdi biz tevhidi Kur'an'dan tespit edelim. Kavram itibariyle bulamazsak Kur'an'ın ana konusudur zaten Allah. O Allah'ı anlatan her ayet aslında şöyle ya da böyle sözü getirdiği yer Allah'ın bir oluşu, el vahid oluşu, el ahad oluşu, vahdaniyeti, samet oluşu yani temelinde tevhid akidesinin varlığıdır. Dolayısıyla kavram olarak geçip geçmemesi bu manada o işin değerinden herhangi bir şey eksiltmez. Şimdi biz Kur'an'a bir nazar ettiğimiz zaman şu hakikati göreceğiz. Kur'an'ın üç tane ana konusu var. Allah, nübüvvet ve haşr. Üç ana konu üzerinden şekillenir. Haşra bazen Me'at da denir. Bazı kaynaklarda onu da görürsünüz. Rabbimizi anlatan yerler tevhid akidesini anlatır. Yine Kur'an'a bakıyoruz. Tevhid nasıl anlatılıyor? Üç alanda anlatılıyor. Uluhiyette, rububiyette, Ubudiyette bu üç tane alandaki tevhid aslında birçok şeyi nazara veriyor zaten. Mesela uluhiyette tevhid dediğin zaman Allah'tan başka ilah yoktur. Rububiyette tevhid dediğiniz zaman Allah'tan başka hüküm koyacak olan yoktur. Ubudiyette tevhid dediğiniz zaman Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur demiş oluyorsunuz. Eğer meseleyi uluhiyette tevhid şeklinde ele aldığınız zaman Yine üç şeyi göreceksiniz orada Allah'ın zatında tevhid sıfatlarında tevhid fiillerinde tevhid. Allah bu manada tevhidi zihinlere nakşediriyor ettiriyor aslında burada bu mesajları anlattığı bütün ayetlerde. Bütün bunları değerlendirin şöyle bir şeye geleceksiniz benim güzel kardeşlerim. Hayatın parçalanmasına Allah asla müsaade etmiyor ve her türlü parçalanmaya Rabbimiz şirk diyor. Öyleyse eğer biz uluhiyette, ubudiyette, rububiyette tevhidi ele aldığımız zaman şunları hemen hatırlamamız lazım. Halk yaratma meselesinde nasıl ki tevhidi konuşacaksak rızıkta tevhidi de konuşmak durumundayız. Korkuda tevhidi konuşmak durumundayız. Ümitte tevhidi konuşmak durumundayız. Sevgide tevhidi, güçte tevhidi, kudrette tevhidi, teşriyette, kanun koymada, hüküm koymada tevhidi, nizamda tevhidi, mülkte tevhidi yani hayatın her alanında tevhidi konuşmak durumundayız. Bir alan deyin ki o alanda Allah olmasın. Böyle bir şey var mı? Mümin her alanı Allah'a göre tanzim eder. Allah da her alana ait hükümleri koymuştur zaten. Yeniden bir şeyleri keşfetmeye gerek yok ki. Biz işimize gelmediği için başka yerlere meseleyi sevk ediyoruz. Yoksa Allah söylemiş aslında kalemler kırılmış hükümler verilmiş. Dinin sabiteleri ortada ve o sabiteler de tevhid ekseninden meseleye yaklaşıyor. Eğer biz dönüp tekrardan bunları sorgularsak, aslında tevhidin hayatın bütün alanlarına nasıl yayılması gerektiği konusunda çok önemli şeyler çıkarmış oluruz. Ama gelmiyor işimize ve şeytan ve nefiz ve menfaatler ve bir ilah olan heva hevez buna engel oluyor. Engel olduğu için de başlıyor teviller, teviller tevilleri kovalıyor derken insanın kendi kuruntularından oluşturduğu bir inanç ortaya çıkıyor. İnanç dediğiniz şey Allah'ın oluşturduğu ve Allah'ın istediği bir şeydir. Ama bu manadaki zafiyetler kuruntularla bir inancı ortaya çıkarıyor. İşte tevhid dediğiniz şeyi konuştuğunuz an kuruntulara yer yok. Allah ne dedi peygamber ne gösterdi bizim için asıl olan budur ve bu ortaya çıkıyor. Şimdi bakın şöyle bir şey göreceksiniz. Firavun yaşadığı dönemde insanlardan bir şeyler istedi. Ama Firavun hiçbir zaman insanlara ben sizin ilahınızım demedi. Çünkü o da biliyor yaratma onun elinden gelebilecek bir şey değil. Hazreti İbrahim'in Memrut'la konuşmasını okuyoruz biz Kur'an'dan. Memrut'la oradaki konuşmada mesele yaratmaya geldiği zaman mesele Beşerin takatinin üstündeki bir işe geldiği zaman memrudun olduğu yere çakılıp bir şey diyemediğini görüyoruz biz. Onun için Firavun ene Rabbu Kumul Ala diyor. Ben sizin yüce Rabbınızım diyor. Kanunu ben koyarım. Dünyaya ben müdahale ederim. Şekillendirme benim elimdedir. Ben bunu yapabilirim. Allah var mı? Allah var. Allah gökte. Ama yerde ben bunları söylerim diyor. İşte Rabbimiz de bunu kabul etmiyor. %99 Allah'ın olsun %1'i başkasının olsun. Ne olur ya %1 ya %1'de ne olur? %1 bile olsa onun adı şirk oluyor. Ve Allah o imana zulüm bulaştı diyor. İsterse bu. %1 olsun fark etmez oranların %10 olmasıyla %1 olması arasında ya da %50 olması arasında fark yok. Allah bunu asla kabul etmiyor ben bu manada şerik ortak istemiyorum diyor. Eğer o alan bana ait bir alansa %100 benim olmalı diyor. E %100 kılmak zor iş zor zor olduğu için... Böyle bir şeyi Rabbimiz bizden istiyor ve imtihanımız bu manada hep bunun üzerinden olacak. Sezar'ın hakkı Sezara, Allah'ın hakkı Allah'a. Yok öyle yağma. Allah'ın hakkıdır ve Allah şekillendirir. Allah'ın dediğidir asıl olan. Allah'ın dediğine ise ona göre şekillenir ve kimsenin bu noktada başka bir şey söylemeye de hakkı yoktur. Şimdi buradaki bu bilgiler ışığında ben sizi bir yere götürmek istiyorum. Mekke dediğiniz coğrafya, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği ve peygamberliği, nübüveti söylediği o coğrafya. Sanmayın ki dinsiz, imansız adamların olduğu yerdi. Adamlar dindardı. Şimdi ben bazen bunu deyince birileri kızıyor bana ama hakikat bu. Adamlar Allah'a inanıyor. Hac yapıyor, oruç tutuyor, namaz kılıyor. Farklı da olsa İyilikler yapıyorlar, hacılara su dağıtıyorlar. Neler neler yapıyorlar. Ama Allah onlara müşrik diyor. Çünkü Allah'la beraber başka şeyler de var. Bir avuç dehri var Mekke'de. Dehri bugün birebir karşılamaz ama anlayabilmemiz için söyleyelim. Bizi zaman yarattı, zamanda yok edecek diyorlar. Yani Allah'a inanmayanlar tam olarak ateist olmasa da öyle bir şey işte. Allah'a inanmayan bir zümre ve bir avuç Bakın onlardan bir örnek vereceğim şimdi size. Mekken'in sosyal organizasyonu Darun Nedve denilen bir yerden işliyor. Darun Nedve'yi ilk tesis eden biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın beşinci göbekten dedesi olan Kusay. İhtiyaca göre işler dağıtılıyor orada ve her işi bir ailenin temsilcisi yapıyor. O gün aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Mekke'de söz söylemeye başladığı zaman 19 tane Darun Nedve'de bugünkü ifadeyle söyleyelim Zülfiyar'a dokunmasın. Bakanlık mesela her birisi bir bakanlık gibi bir işi yapacak şekilde o vazifeyi üstleniyor. Bir iki tanesini hatırlayalım Sidane mesela Kabe'nin örtü darlığı Abdudar oğullarından Osman bin Talha yapıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonra anahtarı da biliyorsunuz emanetleri ehline verin ayetine binaen yine Osman bin Talha'nın avuçlarına bırakacak. Sikaye diye bir görev var hacılara su dağıtma işi oğullarından Hazreti Abbas yapıyor. Eşnak diye bir görev var diyetlerin belirlenmesi bu ceza hukuku mesela öyle diyelim bugünkü karşılığıyla <gülüyor> ceza bedelleri onu temim oğullarından Hazreti Ebubekir Bekir yapıyor. Sifaret diye bir görev var sifare dış ilişkiler Mekke ile dışarı arasındaki bağı tesis eden sağlayan onu adi oğullarından Hazreti Ömer yapıyor. İlahir bir de şöyle bir görev var. Eysar ve Elzam bu ney? Putların önünde fal oklarının çekilmesi. Bunu kim yapıyor? Cumhur oğullarından Ümeyye İbni Halef yapıyor. İşin garibi ne biliyor musunuz? Bu adam Allah'a inanmıyor. Putlara da inanmıyor. Böyle bir işin başındaki adam buna inanmıyor. Ama değil mi ki oradan para geliyor. Tamam onun için az olan odur. Menfaati onun için din olmuş. Yıllar yılı o görevi o icra ediyor. Fal oklarını çektiriyor. Dünya kadar para alıyor. Putlara gelen hediyeleri alıyor. Onun üzerinden ciddi bir sermaye oluşturuyor. Ama kendisi inanmıyor buna İnanmadığını yakınlarına Mekke'nin e kabir takımına söylüyor ama insanlara bu işin ehemmiyetini söylüyor. Ne zamanki sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe dedi bu putlar yıkılmalı dedi en fazla paçaları tutuşan adamlardan bir tanesi de Ümeyye ibni Halef oldu. Atalarımızın dini elden gidiyor diye ortalığı velveleye verdi. Aslında ataların dinine inandığı falan da yok ama cebine dokunduğu için o zarar ortalığı onun için velveleye verdi. Bu adam Bedir'de müşrik olarak öldürüldükten sonra yerine oğlu Saffan İbni Ümeyye geçti. Ta Mekke fethedilene kadar Saffan İbni Ümeyye bu görevi icra etti. Sonra onun da iyi bir sahabi ve iyi bir Müslüman olduğunu biliyoruz zaten. Şimdi bu bir avuç dehriyi saymasanız Mekke'de dindar gözü, görü gözü görünümlü bazı şeyleri yapan bugün birçok meselede farklı noktalarda olduklarını okuduğumuz insanların olduğu bir zemin Mekke ve böyle bir zeminde sallallahu aleyhi ve sellem tevhid akidesini o insanlara anlatmaya çalışıyor ve o insanları bir şekliyle Hayır diyor Allah'a yüzde yüz iman edeceksiniz. Allah'a ait alanı hiç kimseyle paylaşmayacaksınız. Kabe Allah'ın ticarette Allah'ın. Kabe Allah'ın darun nedvede Allah'ın. Mabetle sokağın, mabetle hayatın, mabetle siyasetin, mabetle ticaretin arasını ayırmayacaksınız ayırdığınız anda bunun adı şirk oluyor diyor. Ve en büyük problem buradan çıkıyor. Şöyle bir teklif getirdiler mi sallallahu aleyhi ve selleme? Ya dediler biz çok özgürlükçü adamlarız. Bak Mekke'de 360 tane put var. Hiçbir tane Hristiyan yok. Allah Resulü Mekke fethedildiği zaman elindeki asa ile o putları devirdiği zaman Meryem sureti var İsa sureti var hac işareti var bir tane Hristiyan yok bunlar var Kabe'nin içerisinde diyorlar ki Aleyhisselatu vesselam Efendimiz e, sen ne istiyorsun bizim canımızdan bir tane de sen getir kendi ilahının putunu koy buraya biz senin putunla uğraşmıyoruz sen neye inanıyorsan onun timsali de burada olsun ama ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem hayatıyla bunu söylüyor benim inandığım Allah sizin inandığınız bu putların ile bir edilmesini istiyor. Onun için hak geldi batıl zail oldu sözü o gün putlar devrilirken aleyhissalatü vesselam efendimizin dilinde. Asla o ikisi bir araya gelmeyecek çünkü. Tevhidle şirk iki zıt kutup bunların birleşmesi bütünleşmesi ya da ortak bir şirket kurması mümkün müdür ki ortak bir zemin oluşmuş olsun Dolayısıyla ve Selam efendimiz Mekke müşriklerine karşı bu mücadeleyi verirken söylediği şey tevhid akidesinin bir gereği olarak La ilahe illallah kelime-i tayyibesi ve kelime-i tevhidiydi. Bunu onların zihinlerine nakşetmeye çalıştı. Müslüman olanlara bunun üzerinden mesajları verdi. Tevhid akidesinin onlara yüklediği sorumluluğun ne olduğunu Onlara böyle öğretme adına bir ömür gayret verdi. O gayretlerden bir tanesini ben şimdi sizlerin nazarlarına vermek istiyorum. Oturmuşlar aleyhissalatü vesselam efendimiz bir grup sahabiyle Mekke'nin ilk günleri. Yanı başında da İmran bin Husayn isimli sahabi efendimiz var radıyallahu anh. Bilenler bilir teşvik olsun diye parantez içerisinde de söyleyeyim. İşte kulluk yolunda yürüyebilmemiz için haddimiz olmadan her sene bir sahabi efendimizle kardeş oluyoruz. Diyoruz ki bari o kardeşlik bizi adam etsin. Bu sene de biliyorsunuz ben İmran bin Hüseyin'i seçmiştim kendim için. Size de tavsiye ederim her sene biriyle yürüyün. İnanın ki o yürüyüş bize farklı farklı faydalar sağlıyor. İmran bin Hüseyin çok özel bir sahabidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Terbiyesinde ta ilk günden yetişmiş birisidir. Onun hayatına girersek birçok şey söyleriz o orada kalsın. Babası Husayn İbni Ubeyt işin başında müşrik. Oturuyorlar Mekke'de İmran da Allah Resulü'nün yanında. Bakıyor ki babası sinirli sinirli geliyor o meclise. İmran diyor ki ya Resulallah ben gizleneyim babam beni görmesin. Şimdi beni görünce yine başlayacak hakaret edecek alay edecek. Bizim dinimize inançlarımıza dil uzatacak hatta sana hakaret edecek ben dayanamayacağım. En iyisi ben bir saklanayım şurada beni görmesin. Saklanıyor Allah Resulü müsaade edince sinirli sinirli geliyor Husayn Allah Resulü'nün karşısında duruyor ve başlıyor yüksek perdeden bağıra çağıra bir şeyler söylemeye. Ey Muhammed diyor birliğimizi bozdun gücümüzü böldün. Onu yaptın şunu yaptın sen ne istiyorsun bizden? Eğer mal istiyorsan kureş biraz önce konuştu toplanacağız. Sana mal toplayacağız o malı sana vereceğiz yeter ki yakamızdan düş. Eğer kadın istiyorsan işaret et kimi kimleri istiyorsan sana onu vereceğiz. Yeter ki bizden elini çek. Eğer bize lider olmak istiyorsan tamam biz ona da razıyız geç başımıza lider ol ama... Bırak şu atalarımızın diniyle uğraşmaya bırak bizim bu inançlarımıza dil uzatmaya bizim yakamızdan bu manada düş diyor diyerek bir şeyler söylüyor söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey öğretiyor bize benim güzel kardeşlerim. Eğer iyi dinlemeyi bilmeyen bir insan kendi sözünü de dinletemez. Resulullah çok iyi bir dinleyicidir sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle güzel dinler öyle güzel dinler ki bazı bahsızlar ona nedir biliyor musunuz uzun o her şeyi dinleyen bir kulaktır ona kurban olalım biz o bize yol gösteriyor dinlemeyene kadar dinletemezsin adam gelmiş bu hakaretleri yapıyor Allah Resulü dinliyor dinliyor dinliyor en son diyor ki sözüm bitti mi bitti diyor. Müsaade eder misin ben de sana bir şeyler söyleyeyim diyor. O kadar konuşmuş adam müsaade etmez mi? Bir de o güzelliği o nezaketi o zerafeti görüyor Allah Resulü'nden. Bir müşrik karşısında bir peygamber böyle bir nezaketle konuşuyor. Şimdi diyor sana bazı sorular soracağım. Sorarsam cevap verir misin? Husayn diyor ki veririm. Ey Ebu İmran onun künyesi İmran'ın babası ey Ebu İmran. Kaç ilaha ibadet ediyorsun Hüseyin diyor ki yedi ilaha altısı yerde birisi gökte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki malın helak olduğu zaman kime dua edersin Hüseyin diyor göktekine. Yağmursuzluk çektiğin zaman kime dua edersin Hüseyin diyor göktekine. Çocukların aç kalırsa kimden istersin Hüseyin diyor göktekinden. Soruyor efendimiz ne soruyorsa hep göktekinden hep göktekinden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabir caiz ise altın vuruşu o anda vuruyor. Dediği söz nedir biliyor musunuz? Eğer böyleyse bu ana icabet eden sadece göktekiyse yerdekileri ona ortak kılarak göktekini niye kızdırıyorsun? Söz bitti ne diyecek bir şey söylenemiyor ve selam Efendimiz ikna edecek, ederek konuşuyor öyle hamasetle sözleri dizmiyor inanmıyorsun şudur budur falan filan bugün bizim yaptığımız gibi değil. Çok böyle onun anlayabileceği şekilde onun hassasiyetinin sıkıntısının nerede olduğunu tespit ederek orya tabir caizisi ise eğer Nişan alarak söylediğini söylüyor. Madem her şeyi gökten istiyorsun göktekinden istiyorsun bu yerdekileri niye ortak ediyorsun? Böyle yapman göktekini kızdırmaz mı? Ses olmayınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu diyor. Ey Hüseyin şunu unutma ki tek başına alemlerin Rabbi olan Allah kulunun duasına icabet eder. O tek başına sana nimet bahşeder. Ama sen o ötekileri ortak ederek aleyhinde onları kendine de Rabbine de karşı da düşman olarak edinmiş olursun. Böyle bir sözü duyduktan sonra Husayn'ın söyleyeceği bir söz kalmayınca aleyhissalatü vesselam Efendimiz imana onu davet eder o anda da onun dilinden şahadet cümlesi dökülür. Husayn orada şahadet cümlesini dilinden döker dökmez o ana kadar saklanan oğlu İmran ortaya çıkar. Babasının ellerine yapışır dayanamaz ayaklarına yapışır. Ayaklarını öpmeye başlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o tabloyu görünce böyle gözünden damla damla yaş akar. Sahabe sorar ya Resulallah niye bu kadar duygulandınız? E şu manzaraya bakın der şu manzaraya. Biraz önce küfür baba ile oğlu birbirinden ayırmıştı. Şimdi iman baba ile oğlu birbirine kavuşturdu. Baba ile oğul imanla buluştukları için ben de tutamadım gözyaşlarımı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısındaki Husayn ki Mekke'nin ileri gelenlerinden birisidir. Ona bu manada bazı şeyleri söyleyerek aslında onu imana ulaştırması bugünün dünyasında hem kendi nefsimizi belli şeylere ikna etme noktasında hem de başkalarını imana davet ederken nasıl bir uslupla hareket edeceğimize ait bir şeyler söylüyor bize. İnşallah duyanlardan oluruz. Mekke'nin inancının halleri bu ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buna karşı ortaya koyduğu da bu. Şimdi benim güzel kardeşlerim çok rahat bir biçimde şunu görüyoruz. Tevhid dediğiniz şey bölmeyi, bölüşmeyi, bölüştürmeyi asla kabul etmiyor. Tevhid dediğiniz şey dağıtmayı, dağılmayı asla kabul etmiyor. Neyse bir alanda Allah söz söylemişse o alanda o sözün gereğini yerine getirme adına mümine bir yükümlülük yüklüyor. Eğer biz bu bilinçle hareket edersek, Artık putlara takılmayız 6. asırda lata, uzza, yahubele takılıp da bugün hayatımızın içindeki putları görmemezlikten gelme gibi bir gaflete düşmeyiz. Şu anda da la ilahe diyeceğimiz birçok şeyin aslında etrafımızda olduğunun bilincinde oluruz ve bir an önce la ilahe deriz yıkarız hepsini temizleriz hepsini kazırız hepsini atarız hepsini imha ederiz. İllallah deriz yalnız ve yalnız Allah'ı hayatımızın eksenine getirir inşa ettiririz. Böyle yaptığımız zamanda tevhid dediğimiz şeyi tesis etmiş oluruz. Kolay değil biliyorum kolay değil ama Rabbimden niyaz ediyorum ki bize kolaylaştırsın. Biz zor zamanda geldik ne yapalım? Zor zamanlarda geldiğimiz için de Rabbimizin farklı bir inayetine ihtiyacımız var. Allah o inayeti bizden mahrum etmesin. Benim güzel kardeşlerim vakit geçiyor ama benim daha size söyleyeceğim çok şey var. Bir yeri biraz hızlı geçip sizi bir yere sevk edeceğim. Ondan sonra bir başka fasla götüreceğim sizi. Eğer tevhidi konuşacaksak üç esas üzere konuşmak durumundayız. Allah nazarından tevhid, insan nazarından tevhid, kainat üzerinden tevhid. Çünkü tevhidin üç tane esasıdır bu. Rabbimiz nazarından baktığımız zaman bir olan ve birlenen böyle bir tevhidi Rabbimizin nazarından okuruz. İnsan biri birlemek zorunda olan insan kainat dediğimiz zamanda birin yarattığı imtihan yurdu olan dünyanın da içinde bulunduğu kainat eski Derslerin içerisinde bu muhteşem ahlak derslerinde iman ahlakını işlediğimiz zaman değişmez hakikat tevhid diye bir ders işledik. Orada da bu üç tane maddenin beşer tane tanımını verdim. Burada tekrar etmeyeyim zaman bize lazım olduğu için ama siz oradan o derslere bir bakın. Çünkü o beş, beşer madde tevhidin en azından tanımları itibariyle bize çok ama çok önemli şeyler söyleyecek. Şu kadarını söyleyeyim. Tevhid mahlukatın kesreti üzerinden Halık'ın vahdetine ulaşmaktır. Mahlukat çok o kadar ki yaratılmışların sayısını tespit edebilmek kolay mı? Peki bu kadar mahlukat var bir ahenk var değil mi? O ahenk neye işaret eder? Bu işlerin bir tek yaratıcısı var. Eğer iki tane olsaydı, eğer üç tane olsaydı, orada anarşi olurdu. Bu kadar kainatta, evrende, kozmik alanda bu kadar büyük bir ahenk varsa, bu ahengin oluşu bir şeye işaret ediyor. Kulü şeyin ayet, yedülü ala innehu wahid. Her şeyde bir ayet var ve her ayet bir tek yaratıcının olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla insan mahlukatın kesreti üzerinden Allah'ın birliğine gidebilir. Eğer bakışlarında yamukluk yoksa kainatı doğru dürüst okuyan bir insanın varacağı yer burasıdır. Özellikle bu noktada sıkıntıları olan kardeşlerimize de nereden yaklaşacağımız konusunda bir ipucudur bu. Eğer biz imanın esası ve özü olarak bu manada bu hakikati anlarsak daha farklı bir biçimde varlığı da tanımlamaya varlığı da anlamaya çalışacağız. Şimdi bu bilgilerin ışığında aleyhissalatü vesselam efendimize bir dönelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevhidi nasıl inşa etti? Sade yalın bir biçimde 23 yıl boyunca dilinden düşürmedi o cümleyle. Kulü la ilahe illallah tufluhu, la ilahe illallah deyin kurtulun. Kurtuluş nerede? La ilahe illallah kelimesini sadece ikrar etmede değil sadece ikrar insana bir şeyler kazandırır. Ama o ikrarın hayattaki etkisine insana hem dünyada hem ahirette bir şeyler kazandırır. ve selam Efendimiz de bunu söyledi. Şimdi burada bir bilgiyi bilmemiz lazım. Kur'an 23 yıl boyunca indi değil mi? 23 yıl boyunca tedricen indi. Alak suresinin ilk beş ayetiyle Hira'da başlayan süreç bir haç sırasında Allah Resulüne inen el yevmu ekmeltu lekum dinekum ayetiyle neticelendi. Maide suresindeki o ayette sözün perdesini kapattı. Eğer biz süreler ışığında söylersek ilk inen süre kamilen inen süre Fatiha suresi son inen süre Nasır suresi. Fatiha ile başlayan Nasır suresiyle biten bir Kur'an'ın nüzül tarihini biliyoruz biz. Ve bu 23 yıl içerisinde aleyhissalatü vesselam efendimize inen ayetler birçok şeyi söyledi. Mekke'de özellikle ahlak, tevhid, akidenin inşası adına bazı ayetler indi ama Medine'de bakın genel anlamda ahkam Medine'de şekillendi. Birinci yıl hicretin birinci yılı, nübüvvetin 14. yılı, cuma namazı, hutbe, Ezan, nikah, cihat, rital o yıl Müslümanların gündemine girdi. İkinci yıl nübüvvetin 15. yılı oruç, bayram namazları, fıtır sadakası, kurban, zekat, kıblenin değişimi, ganimet hukuku o yıl Müslümanların gündemine girdi. Üçüncü yıl mesela miras hükümleri boşanma hukuku, dördüncü yıl hicretin seferde ve korkulu durumlarda namazın şekli, teyemmüm, iftira... Cezası tesettür o yılda indi böyle böyle hicretin 10. yılına kadar nihayetinde bütün ahkam şekillenmiş oldu. 10. yıl yani nübüvetin 23. yılı vasiyet nesef ve nafaka ile alakalı hukuklar faizin nihai anlamda yasaklanışı. Şimdi buradan bir şey söyleyeceğim ben size ister Mekke'de ister Medine'de bakın bu konu konuştuğumuz konular ve daha saymadığım nice şeyler hangi mesele anlatılırsa anlatılsın değişmez gündem yine tevhiddir Allah mirastan bahsediyor tevhidden bahsediyor aslında zeminde namazdan bahsediyor tevhidden bahsediyor nafakadan bahsediyor tevhidden bahsediyor önce tevhidden bahsediyor sonra cihattan sonra kitalden bahsediyor Tevhidin olmadığı hiçbir gündem yok onun için değişmez gündemdir. 23 yıl boyunca böyledir bu sadece peygamberimizde de değil bütün İslam peygamberlerinde böyledir. Evet şeriatler değişmiştir, peygamberler değişmiştir, muhataplar değişmiştir, mekanlar değişmiştir, şehirler değişmiştir. Değişmeyen hakikat nedir? La ilahe illallah hakikatidir. Bu kadar önemlidir işte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o değişmez hakikati değişen o muhataplarının zihinlerine nasıl nakşedilmesi gerekiyorsa doğru bir biçimde o şekliyle nakşediyor. Birkaç tane örnek vereceğim şimdi size. Muaz Cebel'in Yemen'e gönderilişini çok iyi biliyorsunuz. O bir bambaşka hadisedir zaten alimlerin imamı olan Hazreti Muaz'ı Allah Resulü Yemen'e kadı olarak gönderiyor. Meşhur rivayeti biliyorsunuz orada birçok şeylerle karşılaşacaksın neyle hükmedeceksin o değil benim söyleyeceğim. O yolculuk sırasında bazı konuşmalar oluyor o konuşmadan bir tanesi de İbn Abbas bize naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Muaz sen ehli kitaptan olan bir topluma gideceksin. Onları ilk olarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şahadet etmeye çağır. Muaz'ı gönderiyor radıyallahu an. ne diyor? İlk ona ne anlat şunu anlat. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun elçisidir. Peki duyuyor musun beni benim güzel kardeşim? Sen çocuğuna önce namazı mı anlatıyorsun? İmanımı mı anlatıyorsun? Sen kızına önce namazı mı anlatıyorsun? İmanı mı anlatıyorsun? tesettürü mü anlatıyorsun hangi sıralamaya göre hareket ediyorsun şimdi bazen bazı kardeşlerimiz gidiyorlar bir yerlere güya işte tebliğ davet bir şeyler yapacaklar muhatapların hallerine bakmadan hemen söz eğer hanımsa tesettürden başlıyor ya dur ona gelecek daha sıra var sen önce zemine bir imanı yerleştir ki o tesettürü taşımayı bir becerebilsin Bakın şu anda geçen derste söyledim hanımlarımız tesettürün altında eziliyor taşıyamıyor onu çocuklarımız namazın altında eziliyor ben öyle dindar aileleri biliyorum ki babasının korkusundan dolayı abdestsiz namaz kılıyor namaz kılıyormuş gibi gözüküyor babası bir şey demesin diye orada seccadenin başında yatıp kalkıyor sırf orada bir sözü kendi üzerine almamak için. Siz Allah'tan korkmuyor musunuz böyle yaparken adama bu manada bu baskıyı yaptırıp yarım yamalak o işi yaptıracağına sen bir baba olarak anne olarak yapacağın şey o insana imanı talim etmektir. Bıktık artık şu nifaktan ocağımız battı. Devlet baskısıyla bizi nifaka sevk ediyor. Cemaat hoca baskıyla bizi nifaka sevk ediyor. Anne baba baskıyla bizi nifaka sevk ediyor Sonra da diyoruz ki niye toplumumuz böyle oldu e nifakı biz dayatıyoruz insanlara biz insanlara aslı öğretmiyoruz nereden sözü başlatacağımızı bilmiyoruz. Allah Resulü'nün bu güzel örneği ortada bu güzel örneklerden biz örnek almıyoruz e tabi şimdi 15 yaşına gelmiş bir kızımız örtünmese ne diyecek insanlar Falanca'nın kızı örtülü değil diyecek. E namaz kılmazsa e namaz kılmazsa ne olur namaz Allah'la onun arasında. Hele bir örtünsün hele bir milletin bizden sözü bir kalksın ortadan. Yok böyle bir şey benim güzel kardeşlerim. Şu anda başörtülü kızlarımızın büyük bir kısmında namaz problemi var. Zeminde iman problemi olduğu için o var. Ne oluyor Allah aşkına ne oluyor ya bir kendimize bir dönüp bakalım diyelim ki Üniversiteyi bitirdik, yıllar yılı okuduk, gayret ettik, sınava girdik, şu oldu, bu oldu. Bir yerde bir makam elde ettik, bir yerde bir müdürlük, bir yerde bir şeflik neyse artık. Bir bakıyorsun 25 yıl boyunca farklı bir şahsiyeti, farklı bir uslubu, farklı bir tarzı olan o adam gidiyor. O şef olarak geldiği o masanın başına yepyeni farklı bir adam geliyor makam ezdi o adamı bütün ilkelerinden onu düşürdü o ilkelerin tamamından taviz verdi bütün ondan sonraki ömrünü de o şefliği o makamı o mevkiyi koruma adına bir şeye sevk etti biz hayatımızı feda edeceksek eğer hayatımızı sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a feda ederiz Yıkılsın bütün dinarlar dirhemler Allah Resulü geçen ders demedi mi? Biz dirhemin kulu olmayız dinarın kulu olmayız kadifenin üniformanın makamın mevkimi, mevkinin diplomanın kulu olmayız olmamalıyız. Eğer la ilahe illallahı doğru söyledikse ama olmuyor burada konuşmak kolay hele yarın imtihanla karşı karşıya kaldığımız zaman gerçekten bunu söyleyebiliyorsak o zaman biz imanı anlamış oluruz ama söyleyemememizin sebebi budur işte. İmanı öğrenmeden, imanı içselleştirmeden, imanı kavramadan biz ibadetleri öğreniyoruz. Ve o iman zeminde güçlü olmadığı için ufacık bir rüzgarda darmaduman oluyoruz. Ufacık bir imtihanla karşı karşıya kaldığımız zaman unutuyoruz, bıkıyoruz, havlu atıyoruz... Teviller geliyor arkası arkasına diziliyor ve bambaşka bir hale getiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için bunu dedi. Muaz dedi sen ehli kitabın olduğu bir yere gidiyorsun onlara en başta neyi söyle? Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir. Dikkat edin bakın bu çok önemli bir konuşmadır. Bu sözü söyledikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Muaz dedi. Şayet bu söylediklerine itaat ederlerse yani zeminde iman olursa Allah'a iman peygambere iman bu olursa bu söylediklerine itaat ederlerse Allah'ın gündüzünde ve gecesinde olmak üzere beş vakit namazı farz kıldığını onlara haber ver. Sallallahu aleyhi ve sellem yol gösteriyor bize yolumuzun yegane rehberi. İkinci olarak söylenecek şey nedir? namaz 5 vakit namaz imandan sonra en büyük hakikat namaz iman sonra namaz namaz imanın ikiz kardeşi onun için önce iman sonra namaz şayet bu söylediğine de itaat ederlerse yani namazı söyledin namazı da kabul etti bu söylediğine de itaat ederlerse Allah'ın onlara zenginlerden alıp fakirlerine verilecek zekatı haber ver ve bunun farz kılındığını onlara söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz sonra ne? Zekat. Bu da olduysa tamam ama bakın bir uyarı geldi burada. Dedi ki aleyhissalatü vesselam sözün devamında onların mallarının değerli olanlarını almaktan da sakın. Zekat alacaksın gittin mesela onların diyelim ki koyunların içerisine en iyi koyunlarına göz dikip onu alma. Orta derecede olanları al. İnsanları amellerinin altında ezme diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz itidar peygamberidir ya. Zekat veren adam kendisi gönlün ne koparsa en iyisini verme adına teşvikte bulunur. Ama bir insan bunu söylediği zaman orta derecede vasat olan neyse onu söyler. Muazimli Cebel'de orada böyle bir uyarıyla gidiyor. Son cümle nedir biliyor musunuz bu hadiste? Ne dedim en başta dünyaya ne lazım bir elde tevhid bir elde adalet lazım. Boşuna demedim bunu kaynağını şimdi söylüyorum size. Allah Resulü bu uyarıları yaptıktan sonra dedi ki Muaz. Mazlumun bedduasından sakın çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Allah hiçbir mazlumun ahını bize dokundurmasın. Vallahi mazlumun ahı indirir şahı. Vallahi mazlumun ahı her türlü sıkıntının aslında kaynağıdır biz bunu biliriz bilerek hareket ederiz ve elimizden geldiğince de mazlumların yanında yer almaya çalışırız elimizden geldiğince mazlumların arkasında dururuz elimizden geldiğince mazlumiyet neyse o manada bu bize yüklenen şey neyse onu ortaya koyarız çünkü bu bize imanımızın yüklediği bir yükümlülüktür Hadisi baştan farklı bir biçimde okumak isteyenlere de kaynağını da vereyim. Bukhari'nin zekat babı 63 numara. Megazi'de de geçiyor yine Bukhari'de 60 numaralı hadis. Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. Darimi'de geçiyor. Bu rivayetin üzerinden alın sallallahu aleyhi ve sellem nasıl imanı talim ediyor? Bir başka örnek vermek istiyorum size. Zeyd İbni Halid Elcüheyni radıyallahu anh o da önemli bir sahabi efendimiz. Ebu Abdurrahman ya da Ebu Talha künyesiyle biliniyor. Bize Resulullah'tan 81 hadis rivayet etmiş. Hicri 78'de ya Kufa'da ya Medine'de vefat ediyor. Hudeybiye ashabından. Hudeybiye'de konakladığımız günlerin birinde inanılmaz derecede yağmur yağdı diyor. Sabah kalktık her taraf yağmurdan su gületleri olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırdı. Sonra namazdan sonra bize döndü ve bir hutbe irad etti hutbenin bir yerinde de şöyle buyurdu Rabbim buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem diyor kullarımdan bir kısmı mümin bir kısmı kafir olarak sabahladı bu gece Allah'ın rahmet ve bereketiyle bize yağmur yağdı diyen bana inanmış yıldızı inkar etmiş olur falan ve filan yıldızın batıp doğması ile üzerimize yağmur yağdı diyende beni inkar etmiş, yıldıza inanmış olur. Çok önemli bir şey söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Burada söylenen şeyi doğru anlayalım. Sebepler dairesinde olan şeyleri Allah Resulü bu manada değerlendirmiyor. Nedir biliyor musunuz? Sebebi fail yerine koyduğunuz anda bunun adı şirk oluyor. Allah sebepler yaratır. O sebeplere bağlı bir biçimde bazı şeyler ortaya çıkar. Ama sen o sebebi fail olarak görürsen kaydı. Ne kaydı? Zihin kaydı. Allah'tan kopardın. Yağmuru bize yağdıran kimdir? Allah'tır. Buna böyle inanacaksın. Yok falanca şey oldu, filanca oldu, bu geldi, bu gitti, şöyle oldu, böyle oldu diyerek... Failleri sebepler üzerinde yoğunlaştırırsan onun adı işte şirk oluyor. Atan Allah'tır, veren Allah'tır, isabet ettiren Allah'tır, yağdıran Allah'tır, topraktan bitiren Allah'tır. Buna yüzde yüz mümin ne yapması gerekir? İnanması gerekir. Zihnini bu manada çok ciddi bir biçimde toparlamalısın ki o tevhid akidesi istenilen oranda tesis olmuş olsun. Bir başka hususa dikkatlerinizi çekeceğim. Ebu Vakit elleysi Huneyn'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olan bir sahabe efendimiz. Siz bunları güncelleyin tabii vakit geçtiği için ben mesela bir önceki rivayet için çok şey söylerim. Kahve falından girelim başka şeylerden çıkarım ama ben oralara girmeyeyim siz güncelleyin. Yani o manada bugünün dünyasına da bu sözlerin söylediği şeyler var onları siz yapın. Ebu vakit elleysi Huneyn günü daha yeni Müslüman olmuş bazılarının Allah Resulü'nün huzuruna geldiklerini bize anlatır. Neye gelmişler biliyor musunuz daha yeni Müslüman olmuşlar iman tam kalplerine yerleşmemiş. Diyorlar ki ya Resulallah müşriklerin zatı envat adını verdikleri bir ağaçları var. O ağaca kılıçlarını asıp savaşa katıldıkları zaman galibiyet elde ediyorlar. Sen de bize bir ağaç edindir. Biz de ağaçlara o ağaca asalım kılıçlarımızı sonra girelim savaşa. Allah bize de bu manada galibiyet versin. Diyor ki Ebu Vakit Elleysi bu sözleri duyunca, duyunca sallallahu aleyhi ve sellem bir yüzünün rengi değişti. Bir sinirlendi. Subhanallah dedi siz ne dediğinizin farkında mısınız? Siz aynen İsrail oğullarının Musa'dan istediğini benden istiyorsunuz. Onlar da demişlerdi ki Musa'ya onların ilahları gibi bizim için de bir ilah yap. Nefsim kudret elinde bulunan Allahu Teala yemin ederim ki böyle yapmakla sizden öncekilerin yolunu takip edeceksiniz. Tepki budur. Bu manada uğur, uğursuzluk böyle şeylere inanmanın insanı tevhid noktasında tevhid akidesinin tesisi noktasında nerelere sevk edeceğine ait bir uyarıdır. Eğer sen ümitte rızıkta korkuda sevgide bu manada bu hayatın her alanında tevhidi anlamış olsan böyle bir taleple gelmezsin. Bugünün insanı içinde aynı şeyler geçerli. Eğer tevhid hayatın tamamına hakim kılınacaksa Allah'tan başkasından Allah'tan istenir gibi istenmez Allah'tan başkasından Allah'tan korkar gibi korkulmaz Allah'tan başkasından Allah'tan beklenir gibi asla beklenilmez eğer sen tevhidi gerçek manada anlarsan ve vesselam Efendimiz daha ne uyarılar yapıyor ama vakit geçtiği için ben sizi fazla yormama adına bazılarını geçiyorum şimdi şöyle bir şey söyleyeyim son fasla sizi getiriyorum benim güzel kardeşlerim ne olur şu sözlerinizi şu sözlerimi bir kardeşinizin size söylemiş olduğu sözler olarak bir tavsiye olarak alın ve biraz üzerinde düşünün. Mülkte tevhid sarsılırsa ortaya karunlar çıkar. Bunu iyi bilelim mülkte tevhid sarsılırsa ortaya karunlar çıkar. Hükümde tevhid sarsılırsa ortaya firavunlar çıkar. Hiçbir firavun anasının karnında firavun olarak doğmuyor. Firavunlar böyle oluşuyor. Her şeyi sen bilirsin senden başka bilen yok. Sen olmasan olmaz sen gitsen ne olacak sen olduğun için biz varız. İlahir bu cümleleri çok duyuyoruz biliyorsunuz. Bütün bunların hepsi tevhid akidesine aykırı bir sözdür. Sen olmasan bu memleket olmaz. Bir Müslüman bu sözü söyler mi ya? Ne demek ya sen olmasan olmaz sen kimsin ki sen olmasan belki daha iyi olur sen milletin yakasına yapışmışsın millet onun için rahat edemiyor. Git daha iyisi gelsin daha güzel şeyler olsun kendini bulunmaz hind kumaşı olarak görme ben bu vakıftan gidersen bu vakıf yıkılır. Ha sen onu diyorsan ya bu vakıf senin başına yıkılsın bu söz Müslüman sözü müdür ne demek ben bu vakıftan gidersen bu vakıf yıkılır. Eğer bir yer bir şahsa bağlıysa yıkılsın zaten. Yıkılsın durmasın. Bir şahısla bu iş olacaksa olmayacaksa olmasın daha iyi. Çünkü böyle şeyler firavunlaştırır insanı. Bazen dal kavuklar bunu söyleye söyleye hem kendi ocaklarının hem başkasının ocağını batırırlar. Onun için Allah Resulü'nün yanında sahabenin yanında İslam büyüklerinin yanında biri boyundan büyük şekilde bir adamı överse Kovuyor o adamı ya kovuyor. Geldi adam şimdi bir şeyler söylüyor. Bizimki de eyli bir şey. şöyle böyle hoşuna gidiyor. Böyle bir şey yok. Sana böyle haddi aşacak şeyler söylese vakit olsaydı söylerdim. Allah Resulü Adi İbni Hatem isimli Sabi efendimizi sus diyor. Sen ne fena bir hatipsin sus. Böyle şeyleri söyleme diye susturuyor. Hangi adamı susturdunuz Allah aşkına? Böyle bir konumda olan bir insan bir söz söyledi ve o söz... Tevhid akidesine aykırı falanca olmasa şöyle olur. Ya benim şeyhim işte her şeyi bilir şunu yapar bunu yapar. Tasarrufu şöyledir böyledir. Bunu dediği zaman söylendiği zaman senin meclisinde sen susturmuyorsan anlamamışsın sen bu tevhid akidesini. Mecbursun ona sus demeye mecbursun. O susturunma görevi senin görevindir. O teveccüh sana geldiği için sen onu yapmalısın. Eğer bunu yapmıyorsan. Dön bir daha tevhid akidesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğren. İşte onun için diyorum hükümde tevhid sarsılırsa piravunlar ortaya çıkar. İlimde tevhid sarsılırsa ortaya hamanlar çıkar. Korkuda tevhid sarsılırsa ortaya belamlar çıkar. Belamı nereye yazayım diye çok düşündüm. En son biraz zihnimi yokladım belamı belam yapan korku aslında. Belam korkusunun aslında esiri oldu. Orada İslam tarihinde Kur'an'da ilgili ayetlere tefsirlere baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Eğer korkuda tevhid sarsılırsa ortaya belamlar çıkar. Ümitte tevhid sarsılırsa ortaya samiriler çıkar. Daha da çıkar da bu kadarıyla biz iktifa edelim. Allah bizi hiçbir şekilde o tevhid akidesini sarsanlardan eylemesin. Yoruldunuz mu? Bir fasıl var. isterseniz oylamaya sunalım. Devam edeyim, bırakayım mı? Peki. Bunu söyleyeyim çünkü burası önemli. Benim güzel kardeşlerim, tevhidi her daim muhafaza edene muvahid denir. Allah'ın bizi muvahitlerden yap. Allah hepimizi muvahitlerden eylesin. Amin. Muvahit olmak her müminin en büyük idealidir. Muvahit kalmak en büyük idealdir muvahit ölmek en büyük idealdir. Sadece olmak yetmez bir kalmak lazım bir de işin neticesinde o halde de ölmek lazım. Allah hepimize o hüsnü hatimeyi nasip eylesin. Amin. Hızlıdan vereceğim size ayetleri de vereceğim ama gerisi size kalmış. Bu ayetler ışığında muvahitlerin özelliklerini Kur'an'dan siz tespit edeceksiniz. Ben 10 tane madde vereceğim. Gerisi sizin yapacağınız işlerde nedir muvahitlerin özel özellikleri bir her türlü şirki reddederler ve asla Allah'a hiçbir şey ortak koşmazlar eğer muvahit olacaksak en başta bu Bakara suresi 135. ayet Rum suresi 30. ayet 2 istikameti hayatlarının eksenine yerleştirirler ve asla şartlara göre inançlarından taviz vermezler çünkü muvahhidlik taviz kaldırmaz yeri ve zamanı gelmez bazı şeyleri söylemesin, zamana yayarsın o ayrı o taviz sayılmaz ama bir şey geldi doğru iş doğru zamanda söylenmesi gerekir orada işte tevile orada başka bir şeylere kapı açılmaz çünkü muvahhidlik onu kaldırmaz her türlü affedersiniz istikameti hayatlarının eksenine yerleştirirler asla şartlara göre inançlarından taviz vermezler Fussilet suresi 30. ayet Ahkaf suresi 13. ayet üçüncüsü ibadetleri sadece Allah'a yaparlar asla dua için ellerini başka şeye kaldırmazlar Tevbe suresi 31. ayet Nur suresi 55. ayet ecir ve mükafatlarını yalnız Allah'tan beklerler asla bu manada başkasından bir beklenti içerisine girmezler Araf 56. ayet secde 17. ve 18. ayet maddeye dikkat edin ecir ve mükafatlarını yalnız Allah'tan beklerler asla bu manada başkasından bir beklenti içerisine girmezler 5. ahirete kesin kes iman ederler Asla hiçbir iman esasından şüphe duymazlar. Bakara 4. ayet Yunus suresi 104. ayet. Altıncısı adaleti en büyük şiarları olarak edinirler. Asla menfaat ve mensubiyete takılarak adalet terazisini bozmazlar. Nisa suresi 135. ayet Maide suresi 8. ayet. Yedincisi. Her türlü batıl, batıldan, dalaletten, münkerden yüz çevirirler. Asla hakkı batıla, hayrı şerre, iyiliği, kötülüğe tercih etmezler. Bakara suresi 42. ayet, Araf suresi 199. ayet. Sekizincisi tevhidi hayatın her alanına yayarlar. Asla bazı alanları başka şeylerle paylaştırmazlar. Nisa 115 Enfal 24 Dokuzuncusu bütün değer yargılarını tevhid ekseninde belirlerler Asla değerler sıralamasını alt üst etmezler Değerler sıralamasını Allah'a ve onun Resulüne belirletirler Bakara 177 Yunus 64 Onuncusu da şu tevhidi yaşadıkları gibi onu hakkıyla temsil ederler Asla tevhidi sadece sloganlaştıran, ahlaktan koparan bir hale dönüştürmezler. Çok önemli bir daha söylüyorum. Bir de bu işin slogancılığı var çünkü o da işin ayrı bir hastalığı. Tevhidi yaşadıkları gibi onu hakkıyla temsil ederler. Asla tevhidi sadece sloganlaştıran, ahlaktan koparan bir hale dönüştürmezler. Tevbe suresi 71. ayet, Hac suresi 41. ayet. Benim duam şu ki Allah bizi bu muvahhitlerden saysın. Sıkıntılarımız var, eksiklerimiz var, noksanlarımız var. Şu güzel günler bunların telafi edilmesine, tecdit edilmesine, tamir olmasına vesile olsun. Allah iyileşenlerden etsin Amin. hastalık hasta olanları bu manada manevi hastalığı yaşananlara bir an önce şifalar versin. Amin. Ve bir an önce bizi muvahitlerin zümresine dahil eylesin. Amin. En sonda muvahit olarak onun huzuruna gitme baktiyarlığına bizleri eriştirsin. Amin. Ve aleyhi ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ve ahir da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.